Herkese merhabalar. 94.9 açık radyodasınız ve iklim acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün sizlere eski bir hikayenin aslında nasıl devam ettiğini aktarmaya çalışacağız. Açık gazete dinleyicileri de bir şekilde hatırlayacaklardır. 2013 senesinin Kasım ayında tarihin bilinen en ölümcül tayfunlarından biri olan Yolanda tayfununu sizlere aktarmak zorunda kalmıştık maalesef ki. Ve bu tayfunda... Filipinlerde meydana gelen bu tayfunda altı binin üzerindeki kişi hayatını kaybetmişti milyonlarca kişi evsiz kalmıştı ve aynı şekilde milyonlarca dolarlık bir zarar ortaya çıkmıştı diğer hayatını kaybeden canlıların yok olan türlerin e, hesabında bile tutamamıştık insanlık Ama neden olduğunu da net bir şekilde sizlere yayınlarımız sırasında hem o yayınımız sırasında hem de bu yayınların hemen ardından da yaptığımız diğer yayınlarda da aktarmaya çalıştık. İklim krizi, iklim krizinden bahsediyoruz. İklim acil programında da bu krizin bir acil durum ilanı gerektirdiğini anlatmaya devam ediyoruz. Çeşitli örnekler ve hareketler üzerinden. Bugünkü konumuzun e, asıl aktörlerinden, asıl aktörü olan kişi Marinel Sumok Ubaldo daha 16 yaşındayken. Kendisini ve topluluğunun iklim değişikliğinin, iklim krizinin feci etkilerini korumak için mücadele etmesi gerektiğini bilen bir genç insandı kendisi. Genç insan kendisi hatta devam ediyor genç insanlara muhtemelen. 13 Kasım'daki bu tarihte bilinen en ölümcül tayfunlardan bir tanesi olan Yolanda Tayfun'unda da hayatta kalmayı başarmıştı. Ama Marina Samardaki köyü bu tayfunda yerle bir olmuştu. Marinel şimdi 6 yıl sonra bu felaketten 6 yıl sonra sosyal hizmetler bölümünden mezun oldu ve aynı şekilde çalışmaya da iklim krizini durdurmaya da devam ediyor. Marinel Eylül 2018'de iklim değişikliği ve fosil yakıt endüstrilerinin iklim değişikliğinin etkilerini nasıl ağırlaştırır üzerine yapılan bir çalışmaya bir araştırmaya kanıt sunmak üzere New York'a da gitmişti. Toplantı salonunu dolduran kitleye de Aförgüt'ün internet sitesinden aktarıyorum bu bilgileri. Ben yalnızca bir iklim istatistiği değilim. diye seslenmişti. Sözlerini şu şekilde sürdürmüştü. ''Benim hikayem buna benzer daha nice hikayelerden sadece bir tanesi ve ben savunmasız ve ötekileştirilmiş topluluklar adına konuşmak için buradayım. Umarım sesimiz duyulur.'' Yolanda Tayfun'un da evini kaybeden Marinel'in ailesinin ve daha binlerce kişinin yeterli gıda, su, barınma, elektrik ve tuvalet gibi temel ihtiyaçları devam ediyor. Bu konudaki sıkıntılar da aynı şekilde devam ediyor. Bu felaketin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Filipinler hükümeti de üzerine düşenleri yerine getirmiyor ve tayfundan sonra da hayatta kalanları geçimlerini sağlamanın oldukça zor olduğu sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkum ettiği de bilinen gerçekler arasında. Şimdi bu konuyu konuşmak üzere başlatılan bir kampanya kapsamında neler olup bittiğinin aynı zamanda takibini yapmak üzere. Bir konuğumuz var. Göksu Öz Ağısalı Uluslararası Af Türkiye Kampanyalar ve İletişim Sorumlusu. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş geldik canım. Ee, ben ufak bir giriş yaptım e, marinenin hikayesi üzerine. Son durumlar nelerdir ve bu konuyla alakalı neler yapılıyor? Af bu konuyla alakalı duyurmak istediği ve vermek istediği mesajlar nelerdir? Şimdi bugün bunları tartışacağız galiba. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet yaptın, çok güzel aktardın. E, Af marine'in Marinel'in... E... ...bu mücadelesine şu şekilde destek veriyor. Bizim çok büyük bir e, insan hakları kampanyamız var. Adı Haklar İçin Yaz. Marinel'de bu kampanya kapsamında çalıştığımız vakalardan bir tanesi. E, hem Marinel'in yaşadıklarını, deneyimlerini e, tüm dünyaya aktarabilmek için... ...hem de ona destek ve dayanışma mesajlarıyla mücadelesine devam etme gücü verebilmek için... E, ...böyle bir kampanyaya başlattık. Şu ana kadar kampanya kapsamında 127 milyon imza toplandı dünya çapında. Bu demek oluyor ki 127 milyon kişi Filipinler hükümetine bir çağrıda bulundu. Filipinlerin Filipinler hükümetinin tam senin de anlattığın gibi gerekli yardımları bulunmadığını, fark ettiklerini, bunu gözlemlediklerini ve tüm dünyadan bununla ilgili bir e, hesap sorulan bir kitle olduğunu düşünebiliriz bunun. Evet. Türkiye'de de 8 bin ne yakın imza topladık biz bu kampanya kapsamında. Ya senin anlattığında zaten açık radyoda da sık sık dile getirilen gibi Yolanda Tayfun'un ciddi yıkıcı etkileri olan bir Tayfun'du. E, Marina şu şekilde anlatıyor bu durumu. 16 yaşındayken başı, bu e, durumu deneyimliyor maalesef ki. O zamana kadar 20'den fazla her yıl zaten Tayfun'la karşılaşıyorlar ve Tayfun'un Etkilerinin farkındalar ama bu kadar yıkıcı olabileceğinin farkında değiller. Evet. bunun Bunu yaşarken zaten okulun çatısının uçtuğunu, bilgisayarlarının mahvolduğunu, o ana kadar kendini iyi bir öğrenci olarak tanımladığı, kimliği olarak anlattığı, ödüllerinin, madalyalarının, kurdelerinin hepsinin kaybolduğunu ve yok olduğunu anlatıyor. Çok trajik. Gerçekten korkunç bir durum. Bununla beraber babası balıkçılık yapıyor ve uzun bir süre denizle ilişkileri ciddi anlamda... sarsılıyor, denize bakamıyor bile ve bu durum Marinel için korkunç ve daha travmatik bir hal almaya başlıyor. Çünkü babası e, yani hem Yolanda Tayfun'un özelinde hem de iklim krizinin etkileri sebebiyle daha da uzağa gitmesi gerekiyor. Çünkü balıkçılıkla geçimini sağlıyorlar. Bu demek oluyor ki babası daha büyük bir riske maruz kalıyor. Evet. E, bunların hepsi Zaten genç yani bu tayfunu yaşamadan önce de bir iklimle ilgili mücadele veren, aktivizme başlayan genç bir insan olarak Manuel çok etkiliyor ve e, fark ediyor ki bunun için bir şey yapmak zorunda. <gülüyor> evet belki Filipinler hükümeti, belki kendi topluluğu iklim krizinden başlayca e, iklim krizine başlayacaksa bebiyet veren topluluklardan değil ama birileri buna katkı sağlıyor. Ancak bununla beraber karşılarında birilerinin Tam da senin anlattığın gibi bir statistik olmadığını aslında gerçekten yaşanmış bir deneyim olduğunu aktarmak durumunda olduğunu fark ediyor. Evet. Bununla beraber hem topluluğunu hem de daha küresel boyutta e, iklim aktivizmine başlıyor ve çok önemli adımlar atıyor. New York'a gitmesi gibi orada en büyük, e, en zengin, en güçlü akaryakıt. Şirketlerine ka yani karşı tanıklık etmesi gibi. Evet, şu şekilde aktarmış hatta e, uluslararası örgütün Türkiye İnternet Sitesi üzerinden bir yayınlanmış olan bir röportaj var. 2018 iklim değişikliği ve İnsan Hakları Komisyonunda konuşmak nasıl bir histi diye sorulmuş. Marine de şunları söylemiş. Onları bir kez daha hatırlamak olanları bir kez daha hatırlamak acı vericiydi. Sırf hükümet adım atsın ve şirketler emisyonlarıyla ile ilgili sorumluluk alsın diye neden biz hayatlarımızdaki acı dolu hikayeleri tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz? Bilim araştırmalar ve haberler acilen harekete geçmeleri ve iş yapmaları biçimlerini değiştirmeleri için yeterli kanıt sunmuyor mu diye sormuş. Hatta kendi kendine sorduğu soruyu orada yüksek sesle dile getirmiş. Diğer yandan insanların iklimsel felaketlerin darmadağın ettiği hayatlarla ilgili gerçek hikayelerin duyması gerektiğini de anlıyorum. Ama insanların harekete geçmesi için önce korkunç bir felaket yaşanması gerekiyorsa bu üzücü bir şey Yine de sesi olmayanları örneğin ölen mağdurları felaketten hayatta kalanları ve toplumumuzu temsil ettiğim için memnunum diye dile getirmiş ifadelerinde. E, öyle Dünya Sağlık Örgütü'nün de verilerine göre Yolanda Tayfun'un altı binden fazla insan ölüyor. Evet. üç e, bin üzerinde insan da yaralanıyor ama genel etkisi 16 milyon insanı buluyor. Marinel de tabii ki hem kendine, hem ailesine ve topluluğuna karşı bir sorumluluk hissediyor bu hmm. konuda. Sen de aktardığın gibi. Bir yandan bunun acısını yaşarken bir yandan da bununla ilgili mücadele etmesi gerektiğini farkında. Çünkü aslında zaten şu anda da çok konuşulduğu gibi iklim krizi, iklim adaletsizliği geleceğin problemi değil. Şu anda biz onunla mücadele ediyoruz ve yaşıyoruz. Bazı topluluklar özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan ve Yeterince ekonomik güce sahip olmayan topluluklar ve ülkeler bu durumdan çok daha fazla etkileniyor. Marinel bunların genç yaşta farkına varmak zorunda olan bir genç aktivist aslında. Evet. Bununla ilgili mücadele vermeye devam ediyor. Ve yükselen gençlerin yükselen iklim hareketiyle alakalı harekete geçmelerinin de bir temsilcisi aslında. Sadece Greta yok. Aynı zamanda dünya genelinde birçok genç bu konuyla alakalı öncülük ediyorlar bu mücadeleye. Bu konuyla da alakalı bir soru sormuşlar Marinel'e. Gençlerin iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye öncülük etmesi ne kadar önemli demişler. O da bence gençlerin hareket edip Harekete geçip seslerini yükseltmesi ve iklim değişikliğine karşı savaşması gerçekten çok önemli demiş. Bu konuyu önemsediğimizi, dünyamıza olup bitenlerle ilgili kaygı duyduğumuzu insanlara kanıtlamalıyız. Hükümete ve liderlerimize onları izlediğimizi göstermeliyiz. Bizi en çok onların aldığı kararlar etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden gerekli olduğu müddetçe sesimizi yükselteceğiz ve yaşanabilir bir gezegende yaşama hakkımızı ısrarla savunacağız demiş. yani yaşanabilir bir gezegende savunma hakkı denilen savunma bu hakkı savunmak demek aynı zamanda bir diğer taraftan da sadece iklim adaleti değil ya bu başlıkta değil aynı zamanda insan haklarının da bir konusu haline gelmeye başlıyor. Çünkü biraz önceki örnekler üzerinden de anlayacak olduğumuz üzere barınmadan e, gıdaya erişim hakkına kadar birçok konu aynı zamanda insan haklarının içerisinde bulunan birçok konuda iklim kriziyle beraber daha önemli ve daha kırılgan hale geliyor. Bununla alakalı bağlantıları da aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü de yüksek sesle dile getiriyor galiba. Kesinlikle yani zaten hem e, iklim krizinin etkileri hem de aslında insanların e, bu konudaki iletişimleri etkisi yani iki taraflı bir yerden bakıyoruz aslında uluslararası örgüt olarak biz bu duruma yani iklim değişikliği de bu yüzden bir insan hakları mücadelesi haline geliyor ee, tam da senin söylediğin gibi yani varlığımızı tehdit ediyor yaşam hakkımızı sağlık hakkımızı barınma hakkımızı bir sürü alanda bir sürü topluluğu ve Bir sürü ayrımcılığı göz önüne bir kez daha seviyor aslında evet. iklim krizi. Buradan bakınca da tam da bizim konumuz oluyor aslında bir insan hakları meselesi. Evet bir insan hakları meselesi olarak da birçok alanda bunu gösterebilecek olan insanların da ne yazık ki gençler olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü kendi ne kendilerinin yaratmadığı bir sorunu çözmek üzere harekete geçmişler. Ve Marinelli şu şekilde devam ediyor. Bana kalırsa gençlerin iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için yaptıkları yaşanan felaketler karşısında bir yükten... İbaret olmayı kabul etmediğimizi gösteriyor. Bu da gençlerin yetişkinlerin yapmamızı beklediğimizden daha fazla yapabileceğini kanıtlıyor. Öngörülemez zamanlarda yaşıyoruz. Hava durumunun bile tutarlı olmadığı ve her yanda aşırılıkların yaşandığı bir dönem bu. Ben bir genç olarak yetişkinlerin benim yaşımdayken dert etmek zorunda olmadığı şeyleri dert ediyorum demiş. İşte bu yüzden de zorunlu olarak belki de aktivist olmak durumunda kalıyor bu gençlerde. Ya, kesinlikle öyle. Bir de yani şuradan bakınca gelecek nesiller çok daha ağır Sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaklar ve senin de dediğin gibi katkı sunmadıkları sağlamadıkları ve aslında mücadele ettikleri bilimi dinledikleri iklim krizinin etkilerini onlar birebir bir çok daha ağır şekilde yaşayacaklar. Bunları metabolizma farklılıklardan fizyolojik farklılıklardan tut da o döneme ihtiyaçları barınmaya dair belki daha gıdaya dair daha ağır... zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. Bu noktada da harekete geçtiler zaten. Evet. Geleceği değiştirmeye de kararlılar. Bunu da görüyoruz hepimiz evet. her gün. daha da artan ve güçlenen bir hareket söz konusu. Evet çünkü hareket işe yarıyor yani hem gençlerin hem de yetişkinlerin hareketi işe yarıyor. Bu konuyla alakalı başlatılan kampanyalarda işe yarıyor. Kasım 2019'da yine Uluslararası Haft Örgütü'nün Pakistan'daki hava kirliliği için başlattığı acil eylem çağrısı da Pakistan hükümetini harekete geçirdi. O da gelen bilgiler arasında Pakistan İklim Değişikliği Bakanlığı ...ki böyle bir bakanlığın da olduğunu biliyoruz bu vesileyle de öğrenmiş olduk. Evet. Af örgütünün kirliliği önleme çalışmalarına başladıklarını bildiren bir mektup göndermiş. Pakistan'da milyonlarca kişinin hayatını tehdit eden hava kirliliğine karşı... ...Uluslararası Af Örgütü Kasım 2019'da bir kampanya başlatmıştı deniliyor bu metin içerisinde de. Ve... Tehlikeli olarak tanımlanan seviyeleri ciddi manada aşması üzerine bu hava kirliliğinin nefes almanın zorlaştığı bölgelerde okulların ve sokaklardan daha ziyade artık evlerin içine kadar girmesinden ötürü solunum rahatsızlıklarında arttığından bahsediliyordu. Pakistan hükümeti de yapılan çağrıya duyarsız kalmamış. Pakistan İklim Değişikliği Bakanlığı adına Başbakan Danışmanı ve Federal Bakan Malik Emin Asam Han konuşmuş ve AFÖ bir mektup göndermiş. Ve çevreyi kirleten ulaşım faaliyetlerinden kaçınmaya karar verdiklerini memnuniyetle ilet ilettiklerini söylemiş. Temin etmek istiyorum ki demiş bakanlık Pakistan'daki manzarayı gelecekte daha temiz ve daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Ve özellikle de gittikçe büyüyen hava kirliliği ve iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele etmek için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır demiş. Ya evet e, bu konuda Uluslararası Örgütü'nün topladığı in imzalar insanlardan aldığı güç çok büyük bir etki yaratıyor. Ya Zaten bizim gücümüz de tamamen insanlardan ve... küresel olmaktan geliyor. Evet. Dünyanın dört bir yanından, biraz önce de bahsettim, 127 milyon imzanın toplandığından ve bu sadece Manel için bunun gibi bir sürü vaka ve konu çalışıyoruz biz. İnsanların hesap sorduğunu gören devletler de, yani sorumlular da bunlara cevapsız kalmıyor, kalamıyor. Bu kadar insanın gücünün, onları gözlemlediğinin, dikkatlerinin onlar üzerinde olduğunu fark ettiklerinde, böyle bir irade olduğunu gördüklerinde onlar da cevap veriyorlar. E, bu açıdan da Yani çok önemli olduğunu düşünüyoruz evet. insanların desteklerinin. Her ne kadar mesela bu yapılan kampanyaların birbirleriyle doğrudan bir bağlantısı olduğu ilk başta görülmese bile... ...mesela İran'da 304 protestocunun öldürülmesi, gözaltına alınan binlerce kişinin işkence tehlikesi altında olmasına yapılmış olan bir duyurunun... ...iklim kriziyle alakası olduğu görülmese bile ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Yemen'deki olası savaş suçlarıyla bağlantılı... ...silah şirketlerinin yöneticilerini soruşturmalı çağrısının iklim kriziyle bir bağlantısı görülmese bile... Bir şekilde hafif bir şey üzerine eşelediğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Mesela İran'daki bu krizin aslında ilk olarak böyle su kriziyle kuraklık da başladı savaşın aslında petrol taşımacılığıyla alakalı ortaya çıktığı, Yemen'deki su, yemin'in dünyadaki suyun ilk tükendiği ülkelerin başında sayıldığı gibi durumlarla beraber iklim krizi ve insan hakları bağlantılarını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Muhtemelen ileride de, gelecekte de bu konuyla alakalı birçok alanda çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bunun ilk örneklerinden bir tanesinde galiba. Uluslararası örgütün yaptığı çalışmalar da görüyoruz. Bu birleştirici ve genel resme okuma hareketini. Ya tabii bunların hepsi tam tam da bu noktadan zaten çok önemli buluyoruz bizde. Ya yani bir hak diğerini götürmüyor ya da egale etmiyor. Hepsi birbirleri bağlantılı. Hepsi birbirini iç çeren bir yerden çıkıyor. Dolayısıyla bizim için zaten dünyadaki insan hakları ihlallerinin boyutları. E, Biri birinden daha önemli bir noktada durmuyor. Hepsi bir ihlaldir. Hepsinin düzeltilmesi gerekir. Ve hepsi üzerinde olabildiğince çok çalışıyoruz zaten. Evet. Yani biri yaşam hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı. Yani bunların hepsi bir beraber. Yani savaş olan bir yerde barınma, sağlık hakkından söz edildiğimiz kadar oradaki doğaya verilen tahribattan da. ...söz edebiliyoruz. Aynı şekilde bunu... ...daha sonra insanlar üzerindeki etkisinden de... ...söz edebiliyoruz. Tam da dediğin gibi. Evet. Ama sorunlara da... ...bir açıdan baktığınız zaman... ...özellikle gençler üzerinde de bu konuyu sorduğunuz zaman... ...neyle alakalı olarak... E, harekete geçilmesi gerektiğine dair... E, ...en son... ...iklim acil programında da konuşmuştuk. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yayınlanan... anketin sonuçları da bunun aslında biraz daha... ...iklim ve herkesi etkileyen krizin... ...en temel krizlerden bir tanesi olan... ...iklim krizine doğru yoğunlaştığını gösteriyor. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yayınlanan bu araştırmaya göre günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi de iklim değişikliği gösterilmişti. Uluslararası Aförgütü'nün Genel Sekreteri Kuminaydu konu hakkında da bir açıklama yapmıştı. Bu yıl çok sayıda insan, çok sayıda gencin, öz özür dilerim, çok sayıda gencin iklim için harekete geçtiği düşünüldüğünde anket yapılan gençlerin iklim değişikliğini dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görmesi de şaşırtıcı değildir diyordu. Gençlerin için... İklim değişikliği yaşadıkları çağın belirleyici sorunlarından bir tanesi. Bu iklim acil durumuyla daha kararlı bir şekilde mücadele etmeleri için dünya liderlerine yapılmış olan bir uyarı işaretidir. Aksi takdirde genç kuşakları aldatmaya devam etme riskelerine girerler deniliyor. İşte bu seslere de kulak vermemek galiba gençleri aldatmaya çalışmak ve böyle bir riske girmek kolay kolay aldanmayacak bir nesil de geldiğine inanıyorum ben. Ee, riske girmek riske girmek manasını taşıyor galiba siyasi partiler karar alıcılar için de. Ya yaşayabildiğimiz bir dünya olmadıktan sonra içebileceğimiz su, e, barınabileceğimiz evlerimiz olmadıktan sonra... Ge, ...yani özellikle gençler neyin hayalini, neyin da, nasıl daha iyi bir dünyayı hayal edebilirler ki bu durumda? Dolayısıyla tam da dediğin noktadan yine e, onlar için çok önemli ve temel bir yere oturuyor iklim krizi. Var olmadıktan sonra, dünya olmadıktan sonra yaşayabileceğimiz zaten diğer şeyler ikinci plana kalmıyor mu? Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Bugün yine aynı şekilde eski bir hikayenin devamını getirmeye çalıştık size. Mariana Sumok Ubal'da 16 yaşındaki, daha doğrusu 16 yaşındayken dünya üzerinde görülmüş en kuvvetli tayfunlardan bir tanesinin mağduru olan, hayatını kurtarmış olsa da bundan derinden etkilenen binlerce Filipinliden, milyonlarca Filipinliden bir tanesiydi. Ve bu konuyla alakalı olarak iklim krizinin insanlara... daha fazla görünür hale gelmesiyle alakalı ve karar alıcıları bir an önce bu konuyla alakalı harekete geçirmekle alakalı kampanyalar düzenleyen genç bir insandı. Bunun hikayesini dinledik ve neler olup bittiğini dinledik. Uluslararası Aförgütü'nden Göksu Öz Ağısalı konumuzdu. Önümüzdeki günlerde de biz de aynı şekilde hem Marineli hem Filipinleri hem de dünya genelindeki iklim hareketiyle beraber ortaya çıkan yeni gelişmeleri İklim Programı'nda takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkür geldiğiniz ederim. için. Teşekkür ederim. Görüşürüz.